Sızıntı Dergisi 2005 yılı Eylül sayısı. Baş yazı Haset. Bir manada çekememezdik ve kıskançlık da diyebileceğimiz haset herhangi bir insanın şeref, ikbal, başarı, hatta sağlık, afiyet, zenginlik, eda, endam, güzellik bilgi, zeka, mutluluk gibi vasıflar ve mazhariyetler karşısında duyduğu hazımsızlık hissedir ki, buna kestirmeden, bir ferdin kendisinde olmasını istediği değişik vasıf ve mevhibelerin, başkasında bulunması karşısında duyduğu bir iç rahatsızlık da diyebiliriz. Rahatsızdır böyle biri kendine nispet edilmeyen faziletlerden, Meziyetlerden, başarılardan, Kederlenir hasım yerine koyduğu insanlara gelen nimetlerden, Sevinir onların maruz kaldıkları musibetlerden, Ne hüsnü akliye saygı duyar, Ne de hüsnü şer'iye, Zira o, altında kalıp ezildiği ifritten egoizması, Ve dünyalara sığmayan kibriyle, bütün faikiyetlerin, farklılıkların, kendine nispet edilmesi kuruntularıyla oturur kalkar ve geçmiş devirlerdeki ilahi mevhibeler hakkında bile nasıl olmuş da ona rağmen farklı bir zaman diliminde ortaya çıkmışlar diye düşünerek sürekli iç homurdanmalar yaşar. Aslında böyle bir ruh aleti taşıyan kimsenin cinnetinde şüphe olmamakla beraber Şimdiye kadar bir kısım psikanalizcilerle bazı psikologların dışında açıktan açığa bu delilere deli diyen de çıkmamıştır. Evet, bir kısım psikanalizciler haset duygusunu belli aşamalara ayırır ve şöyle bir sıralama ile ele alırlar: değişik rekabet hisleriyle dışa vuran kıskançlık hazımsızlığa hazımsızlıkla mukabele şeklinde ortaya çıkan çekememezlik ve gidip hezeyana dönüşen, sonra da bir tufan halini alan daha müthiş haset hissi. Bu sıralama, potansiyel kıskançlık duygusunun değişik terbiye yöntemleriyle kontrol altına alınmaması durumu itibariyladır. İnsanları, his şuur ve şuur altı dünyalarıyla iyi okuyup iyi değerlendirebilen iç derinlikli rehberler ve insan sarrafı terbiyeciler vasıtasıyla onun zararlı bir şekilde ortaya çıkmasına fırsat verilmeyebilir. Bu his önceden sezilerek hoşgörü ve başkalarına ait meziyetlere tahammül ufkunu göstermek kendi meziyet ve mevhibelerine yönlendirmek suretiyle tadil edilebilir ve böylece kıskançlığın derecesi azaltılarak, hasetçinin kendini harap etmesi kısmen de olsa önlenebilir. Üzerinde daha farklı bir üslupla durma mülahazası mahfuz, bu da bir görüş. Siz isterseniz yine bir psikanalizci mülahazasıyla buna, İnsanın bir kısım iç zaaflarının belli şahıslarda haset dürtülerine dönüşmesi de diyebilirsiniz. İster öyle ister böyle, haset marazının kem nazar dışında, kıskanılan kimseye hiçbir zararı yoktur, olamaz da. Şayet bir zarar söz konusuysa, o da hasidin kendisine racidir. Zira kıskançlık, kıskanılandan daha çok kıskananın işini bitirir. Evet böyle biri, her zaman rahatsızlık içindedir çekemediği kimselerde gördüğü güzelliklerden, değişik ilahi lütuflardan. Rahatsız olur, olur da oturur kalkar, hasım kabul ettiği şahsın masariyetleri karşısında kinle, nefretle homurdanır durur. Hakk'ın ona teveccühlerine içten içe sorgular. Duaya inanıyorsa kıskandığı kimseye beddua eder. İhtimal onun için büyüye, kahriye'ye başvurur ve kendi hayatını şekilmez bir azaba çevirir. Bir insanda haset marazı mevcutsa onun için bir sürü çekememezlik sebebi hazır demektir. Bazıları için aynı kulvarda koşma, bazılarınca karşı taraf kadar başarılı olamama veya beklediği ölçüde başarılarının karşılığını görememe, kimilerince de bencillik ve kibri zaviyesinden hep hasmına göre kendine biçtiği seviyenin gerisinde kalma gibi hususlar ...birer hazımsızlık sebebidir. Böyle bir hasit, ...hakkın takdirine rıza göstereceğine, ...kaderi planların kendi heva ve hevesi istikametinde... cereyan etmesini arzu edercesine sürekli hezeyan yaşar, ...açık kapalı her zaman kaderi tenkit eder, ...ilahi icraatı sorgulama küstahlığında bulunur. Kıskançlık hafakanları itibariyle, kendi yaşama atmosferine elektriklendirir ve kendi eliyle gider öldüren bir darlığın kulu kölesi olur. Rahatsız eder çevresini ve onlar tarafından rahatsızlığa maruz kalır. Böyle bir darlık içinde geçirdiği her dakika, her saat patlamaya hazır bir bomba görüntüsü sergiler ve bu haliyle en yakınlarını dahi bizar eder. Hastalık böyle sürüp gittiği takdirde, zamanla mahdut kimselere karşı olan bu çekememezlik hissi büyür, genişler, sonra da düşünce ve hissiyat ufkunu tamamen kuşatarak, onu bütün iyiliklere, güzelliklere sövüp sayan, bir saldırgan haline getirir. Öyle ki, Artık böyle birinin bütün sözleri, beyanları, döner dolaşır, hep gelir, hasım, hasımlar konumundaki şahıslara takılır. Bir mümin için müzakere ve muhaberelerde sohbet-i cana ne ise, kıskançlık pençesinde kıvranıp duran bahtsız için de, bütün negatif mülahazaların gelip kıskanılan, mahsut, şahsa dayanması aynıdır. Bazen hasmını hafife alarak, bazen onun hakkında gıybetlere girerek, bazen de iftiralarla karalayarak, hep ona karşı düşmanlık duygularıyla oturur kalkar. Nefsin azat kabul etmez kölesi böyle bir zavallı, her gün beş defa camiye gitse, veya ömrünü zaviye ve halvet hanelerde geçirse, ya da gidip, haremeyn-i şerifeyn mücavir ve misafirliğiyle serfiraz olsa da, içindeki bencillik hissini, kibir duygusunu, görünme zaafını, alkışlanma arzusunu söküp atacağı ana kadar, onun hakiki insan olmayı duyup zevk etmesi çok zordur. Zordur, zira o, ruh dünyasındaki bu olumsuz şeylerle Arapların da'ul udal dedikleri iflah etmez bir rahatsızlığın pençesindedir. Ve bu haliyle bir şey dinleyip bir şey anlaması da mümkün değildir. Mümkün değildir, çünkü onun tahayyülleri kirli, tasavvurları basbaya. Fikirleri de sisli dumanlıdır. Doğru göremez, Doğru düşünemez, Doğru değerlendiremez. İyiliklere kötülük der. Kendine ait değilse güzellikleri çirkin görür ve kendisine nispet edilmeyen En önemli insani değerlerin gerçekleştirilmesine karşı dahi Savaş ilan eder. Dahası, gücünü kendi değerlerini yükseltmeye sarf başkalarının başarılarını karalama, küçük gösterme ve tahrip etme istikametinde kullanır. Böyle davranır ve çok defa hasımlarını yakmak için tutuşturduğu ateşte, içten içe cayır cayır yanar da, bıkıp usanmaz çekememezlik adına tutuşturduğu fitne ocaklarını körüklemekten. Karşı tarafı küçük düşüreyim diye çırpınır durur ama Küçük düşen de yine kendisi olur Böylece kendi hakkında zamanla bütün kazanma kuşaklarını birer kaybetme arenasına çevirir Başkalarına zindan projeleri hazırlarken Koskoca dünyayı kendine zindan eder Manevi hayatının nurlarını söndürür ...ve kör kütük bir hazımsızlık heykeli haline gelir. Gelir ve piri sayılan iblisi sevindirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...kıskanma ve çekememe konusunda oldukça sert ifadeler kullanır. Ve ümmetinin bu ruhi rahatsızlıktan... ...bir manada setti i zerayi uzak durmalarını salıklar. İşte o nur efşan sözlerden mealen birkaçı. Hasetle iman bir kalpte beraber bulunmaz. Ateş odunu yakıp kül ettiği gibi de iyilikleri öyle yer bitirir. Benim ümmetime de geçmiş milletlerin hastalıkları bulaşacaktır. O hastalıklar, şımarıklık, üstahlık, servet çokluğuyla övünme, birbirine sırt dönüp uzaklaşma ve çekememezliktir. Hasede girmedikleri sürece insanlar hep hayırla oturur kalkarlar. Bir başka yerde benzer ruhi rahatsızlıklar üzerinde durur, izandan uzak durma vurgusunda bulunur ve ...haset'in tehlikesini hatırlatır. Konuyla alakalı ondan şerefsüdur olmuş... ...daha bir hayli nur beyan göstermek mümkündür ama... ...biz onlardan... ...cevamiül kelimden sayılan bir pırlanta daha... ...zikretmekle yetinmek istiyoruz. Zinhar dedikoduyla ömür tüketmeyin. Başkalarının kusurlarının takipçisi olmayın... Birbirinize karşı çekememezlik ve kıskançlığa girmeyin. Ve sakın sakın kin gütmeyin. Bütün İslam ahlakçıları uzun uzadıya haset üzerinde durmuş. Herhangi bir insan üzerindeki ilahi nimetlerin zahir olmasını istemeyi kalpsizlik saymış. Ve bu iblisçe mülahazayı ciddi ciddi sorgulamışlardır. Evet... Ötelerde ilk işlenen günahlardandır, Hazreti Adem'e karşı bu kıskançlık oyunu. Kabirle yeryüzünde bir kere daha yenilenir ve sonra figüranları insan olduğu şeytan, bu çirkin oyunu teksir eder durur. Öyle görünüyor ki, göt'enin ifadesiyle kıyamete kadar da tekrar edip duracak. İblis Hazreti Adem'i çekememişti. Kabil de Habili. Firavun Hazreti Musa'yı. Bir kısım densiz diyanet mensupları Hazreti İsa'yı. Ve nice kendini bilmezler de insanlığın iftar tablosu Hazreti Ruhu Seyyidil Enam'ı çekemedi. Kendi ufuklarını kararttılar. Bugün de çekemiyor. ...ve hayatlarını azaba çeviriyorlar. İyiliklere, güzelliklere çirkin deyip... ...daha bir çirkinleşiyorlar. Hayırları baltalıyor... ...dünyayı şerler arenasına çeviriyorlar. Diğer hastalıklar gibi haset rahatsızlığının da erken teşhisi çok önemlidir. Eğer rahatsızlık dışa vurmadan sezilir... ...kıskanılan kimse... Veya bir başkası tarafından kıskanç adam, değişik rehabilitelerle kalbi ve ruhi hayata yönlendirilebilirse, bu öldürücü duygu belli ölçüde de olsa baskı altına alınmış olur. Haset bir kötülük saplantısı, bir yıkma ve yok etme hissidir akli-mantıki yollarla bunun kıskanç kimseye hiçbir şey kazandırmadığının anlatılması yararlı olur. Hemen tesir etmese de, zamanla bir şey ifade edeceği, hiç olmazsa bu duygunun frenlenmesini sağlayacağı söylenebilir. Ayrıca kıskanç kimsede başkalarına yararlı olma hissinin uyarılması, yaşama duygusu yerine, yaşatma mefkuresinin geliştirilmesi faydalı olabilir. Ve tabi her şeyden evvel hayatı Allah rızasına bağlı götürme ve onu hoşnut etme cehdi içinde bulunma istikametindeki rehabilitasyonların onu bir nefis zebunu gibi yaşamaktan bir beden ve cismaniyet hamalı olmaktan kurtarması Allah'ın izniyle her zaman ihtimal dahilindedir. Bu arada haset edilen kimselere de, mazhar oldukları nimetleri paylaşma ve herkesi faydalandırma, kıskanma ve çekememe konumunda bulunan kimseleri görme, gözetme ve gönüllerine girme, hazımsız olduklarına ihtimal verdikleri kimseler hakkındaki iyi düşünce ve mülahazalarını onlara ulaştırma, ellerinden geldiğince bediü zamanın ifadesiyle sebebi mesuliyet ve hatar olan metbûiyyete tabiîyeti tercih edip imamet ve öncülük işinde başkalarını rahatsız edecek şekilde önde görünmeme Allah'ın ihsan ve lütuflarını herkesin görüp bileceği tarzda kullanarak ihtihalları kabartmama gibi bir hayli iş düşmektedir. Bütün bunlarla çekememezlik marazının önü alınır mı, alınmaz mı o Allah'ın bileceği bir şeydir. Ben bu konuda yapılmasının yararlı olabileceğine inandığım bazı hususları açmaya çalıştım. Hakikati Allah bilir ve müessir hakiki de yalnız O'dur. Ayrıca şu hususa işaret etmede de yarar var. Hasetin böyle zararlı olanının yanında gıpta manasına gelen bir türünü de sahibi şeriat mahzursuz görmüş ve şöyle buyurmuştur. İki kimseye hasette yani gıptada zarar yoktur. Kendisine bahşedilen serveti Allah yolunda infak eden imkan sahibi, ve Allah'ın lütfettiği ilmi yaşayıp başkalarına da öğreten kimse. Ne var ki, Kur'an'ın has talebelerinin ismiyle aynı olduğu gibi algılanmasıyla da mahzurlu, diye hem hudut olan böyle bir ruh uzak durmaları daha uygundur. Bundan başka hakta, dini hayatta, ve Allah rızasını kazanmada yarışma duygusu diyebileceğimiz tenafüs, Kur'an-ı Kerimce alkışlanmış ve takdir edilmiştir. Rıza ne hoş ufuk! Onu ilahi kelimetullah ile yakalama ne kutsal bir vazife! Ve o hususta rekabetsiz yarışma ne mübeccel bir iştir!